ze gerin geleceği. Hazırlayan ve sınavlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Planetten Bülent Çıkın haberine göre asbest başta olmak üzere çok çeşitli efsafetli tehlikeli madde içeren Brezilya'ya ait hurda Now Sao Paulo savaş uçak gemisi Alia gemi söküm tesislerine getiriliyor. Dünyada gemi söküm işlemlerinin %90'ı Bangladeş, Çin, Hindistan, Pakistan ve Türkiye'de yapılıyor. Brezilya donanmasının hurdaya çıkardığı uçak gemisinin açık arttırmayla Türkiye'deki gemi söküm tersanesi 1,85 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin de yer aldığı Angel Shipbreaking Platform Basel Action Network yani Ban Asbestos France Internasyonel Ban Asbestos Sekreteriyası Ve Brezilyalı Abrea isimli sivil toplum örgütleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmuştu. Yapılan çağrı metninde Naya Sao Paulo kimisi toksik tehlikeli atık olarak niteleniyor ve tonlarca asbest ve poliklorlu bifenil içeren malzeme ve büyük miktarlarda toksik ağır metal içerdiğinin tahmin edildiği bilgisi yer alıyor metinde bir geminin hangi tehlikeli atıkları içerdiği bazı sözleşmesi uyarınca yasal kaderinin belirlenmesinde hayati önem taşımaktı. Bu gerçeğe rağmen São Paulo'da uygun bağımsız denetim veya tehlikeli madde envanteri yapılıp yapılmadığı belirsiz dendi. Bu ifade tehlikeli atıkların ne olduğu ve ne miktarda olduğunun doğru bir şekilde belirlenmediği ya da gemide hangi toksik kimyasal maddenin tam olarak ne miktarda olduğunun bilinmediği anlamına geliyor. Elbette bu bilgilerin netlik kazanmaması, halktan gizlenmesi ya da belirsizlik haliyle çevrelenmesi tesadüf değil. Tehlikeli ve toksik karakterli iş kollarında sıklıkla gözlenen neredeyse artık normal kabul edilen bir durum. İzmir Yaşam Alanları platformu da geminin Ali Ağa'da sökülmesine tepki gösteriyor bu nedenle platform yaptığı açıklamada birkaç işbirlikçi para kazanacak diye ölüm yıkım acılarla yüklü bir gemi ülkemizin havasını, suyunu, toprağını ve en başta da güzelim insanlarımıza Zehre boğmak için geliyor açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili olarak da Change.org Taksim tehlikeli gemiyi istemiyoruz adresinde bir imza kampanyası başlatıldı savaş gemisine karşı. Konya'nın Kula ilçesinde bulunan Düden Gölü'nde yüzlerce martı ölü bulundu. Göçmen kuşların dinlenme ve beslenme alanlarında yer alan gölette bir günde yüzlerce yetişkin ince gagalı karabaş türü martının öldüğü ortaya çıktı. Olayı bir arkadaşının araması sonucu öğrenen sabah saatlerinde olay yerine giden doğa ve kuş fotoğrafçısı Fahri Tunç bunun farklı sonuçları olabilir. Daha ilerleyen zamanlarda Daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Buradaki diğer kuşları da zehirleme ihtimalleri var. Eğer öyle bir şey olduysa varsa buradaki kuşları neticede başka yerlere göç edecekler. Orada bu hastalığı yayacaklar. Başka bir hastalık varsa buralarda yayılacak. Yani eğer bu kimyasal bir atıktan kaynaklıysa bu daha büyük bir tehlike diye konuştu. Kuş gribini de burada göz ardı etmemek lazım. Fahri Tunç yüzlerce martının bir an ölmesinin normal olmadığını söyledi. Alandaki ebeveyn martlarının neredeyse tamamen ölmüş olması, yavruların sadece kalmış olması muhtemelen bunlar da başka kaynaktan beslendiler. Bu şekilde bir katliam ölüm söz konusu olduğu diyor Fahri Tunç. Tabii ki olay belirsizliğini koruyor. Acilen araştırması lazım. Japonya'ya bağlı Kumejima adası açıklarında en az 30 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu. Deniz kaplumbağalarının çoğunun boyunlarından bıçaklandığı tespit edildi. Polis hayvanlara eziyet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Mainichi adlı haber sitesi en az bir balıkçılık şirketinin kaplumbağaların balık ağlarından uzaklaştırılırken yaralandığını kabul ettiğini açıkladı. Kumejima'daki deniz kaplumbağası müzesinde çalışan deniz biyologları ve görevlileri kaplumbağaları kurtarmak için Hareketi geçti ancak olay yerine vardıklarında kaplumbağaların çoğu ölmüştü. Deniz Kaplumbağası Müzesi'nin çalışanlarından biri Asahi Shimbun gazetesine yaptığı açıklamada hiç böyle bir şey görmemiştim sindirmesi çok zor dedi yeşil deniz kaplumbağaları Japonya ve küresel koruma grupları tarafından nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardan biri. Ekonomik araştırma şirketi tarafından yapılan yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre aşırı hava olayları Almanya'da son 20 yılda ortalama olarak yılda en az 6,6 milyar euroluk zarara neden oldu. Çalışma Avrupa'daki sıcak hava dalgasının ve orman yangınlarının kendisine tekrar tekrar gösterdiği günlerde ortaya çıktı. renania palatina ve kuzey westphaliada hasar bütçesi 2021 senesinde 40 milyar eurodan fazlaydı. Buna 2018 ve 19'un sıcak geçen yazları da eklenince bilanço 80 milyar euroya yükseldi. Çalışma yazarları henüz incelenmemiş bireysel olaylar ve sağlık üzerindeki etki ve biyolojik çeşitlik üzerindeki sonuçlarıyla ölçlemeyen etkiler nedeniyle de 2000 yılından bu yana hasar tahminlerinin çok daha yüksek olabileceğini söyledi. 2018'de ve 2019'da Almanya'nın tarım ve orman sıcak hava dalgaları ve kuraklığı nedeniyle 25.6 milyar euro kadar zarar görmüştü. Buna ilaveten çalışanların büyük bir verimlilik kaybıyla da 9 milyar euro'luk bir zarar var. Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke araştırmadaki sayıları korkutucu bulduğunu söyledi. Yurttaşlarımızı korumak için iklim adaptasyonuna daha fazla yatırım yapacağız dedi. 2045 yılında da karbon nötr olma taahhüdünü yeniledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kanın.